Marmara İlahiyat'ta kademin yönetim kurulunda görev yapan bir hanımefendinin danışmanlığında sizin hakkınızda hazırlanan bir yüksek lisans tezinde kadının çalışması, hocalık yapması, İslami ilimlerde dahi ilerleyerek eğitimci kadrosuna dahil olmasına karşı çıktığınızı ifade ediyorlar. Bu tezi teksip ettiniz mi? Bu tez geçen yıl hazırlanıyor. Baştan sona yalan. Yok nasıl böyle bir tezi onayladı bilmiyorum. Ama böyle bir tez üzerinde çok konuşmak istemiyorum. Çünkü bu milletin İslam'ı öğrensin diye göndermiş olduğu bir mektepte bir kız çocuğunu bu şekilde zehirleyebiliyorlarsa buna sadece bir Müslüman olarak üzülürüm. Ne yapayım ben? Ne diyeyim? O tez hazırlanmasından yıllarca önce kitabımın kapağına yazdım. işte İşte burada diyorum ki muallime ol, müderris ol, doktor ol bütün bu olurlar içerisinde tesettür ve mahremiyetini çiğnetmeden vazife ifa et diyorum şimdi bu kitap 2017 yılında basılıyor arka kapağı aynı şekilde böyle İslam diyen kızlar peki o tez geçen sene hazırlanıyor yani ben ne söylüyorum o tezdekiler neler söylüyorlar yani güneş ortada Bedi bir hakikat varken bir size güneşe dair deliller soruyorsa orada susarsınız. Orada konuşmak Kerem israfı olur. Bir Müslüman kızını eğer bu şekilde o kademe mensup olan yönetim kurulundaki hanımefendi bir yalana bu kadar zorlayabiliyorlarsa e ben ne söyleyeyim burada? Hasbunallahu ve nimel vekil diyorum. Vekilimiz Allah Azze ve Celle ona havale ediyorum. Müslüman bir kadın benim hakkımda Müslüman kızların ulum İslami okumasına bile karşı böyle bir yalanı söyleyebiliyorsa burada susarım. Dinsizlerin önünde bir İslam kızına bir ifade söylemem. Rabbime havale ediyorum. Allah Teala'nın huzurunda elbette mahkeme olacaktır. Orada görüşülecek. Bütün bunlar görüşülecek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu okul külliyat evet. kız okulu bu sene faaliyete geçti. Burada vazife yapan muallimeler hepsi kadın. Bununla alakalı bir ilanda bulunduk. Hanım kardeşlerimiz müracaat ettiler. Sağda solda belli gerekçelerden dolayı vazife almamışlar. Yani matematik öğretmeni, edebiyat vesaire, İngilizce ve ulum İslamiye. Onlar okuyorlar. Arapça yabancı dil ağırlıklı Açmış olduğumuz bir okul Yani günde şu kadar saat Okul dersleri alıyorlar Bunun yanında hafızlık yapıyorlar Ulum-i İslamiye okuyorlar Beşin sınıfta kız çocukları Yani Madde ve mana cöpesinin Birleştirilmiş olduğu bir mektep Okul açıyoruz Özel okul açılıyor yabancı dilde Yani böyle birisi Kızların Ulum-i İslamiye Okumasına karşı olabilir mi? Kitabıma bak Tez hazırlıyorlar, benimle görüşmüyorlar. Yaşayan biriyle alakalı yalanlarla dolu bir tez hazırlanıyor. Belli ki birileri ısmarlamış bunlara. Belli ki proje birileri hazırlatıyor bunu ama benimle görüşülmüyor. Yaşayan birisiyle alakalı daha bu yaşta tez hazırlanıyor ama onunla görüşülmüyor. Ne diyeyim? Allah Teala şuur feraset versin. Ama mahkemeyi kübra var, Rabbim huzurunda. Elbette bunlar konuşulacak. Bir de Allah Teala her meselenin, her hükmün, hesabının bir kısmını dünyada da sorar. Ve innema tuvaffawna ucurakum yawm al Ahirette hesabın tamamı görülür ama dünyada da bir iftira varsa, bir yalan varsa onun cezasını bir kısmını dünyada da tattırır. Allah Teala affetsin diyeyim. Ne diyeyim?